1779 numaralı konu, Umer bin Sa'd in bir hutbesi, Umer bin Saad, humus valiliği yaptığı sırada bir gün minbere çıkarak bir hutbe irat etti ve şunları söyledi, Ey insanlar, biliniz ki İslam, sağlam bir duvar ve açılmaz, kuvvetli bir kapıdır, onun duvarı adalet, kapısı ise haktır, duvar yıkılıp kapı açıldığında o düşmanları tarafından yenilmiş olur, Yöneticileri kuvvetli ve dirayetli oldukları sürece de İslam açılmaz bir surla korunmuş demektir. Yöneticilerin kuvveti ise insanları kamçılayıp kılıçtan geçirmesiyle değil hak ile hükmedip adaletten ayrılmaması ile ölçülür.